Öbür gün, ahiret gününe iman. Onda da ikinci dersteyiz. Birinci derste, ahiret günü nedir tanımını yaptık. Ne olur o günde? Nasıl inanırız o güne? İnanmayanlara Allah-u Teala nasıl cevap verdi? Onu işlemiştik. Bugün devam ediyoruz. Şimdi, bunları bildikten sonra, ahiret günü ne zaman alacak? Zamanı nedir? bunun, bunun. Bunda ehli sünnetin inancı nedir? Ehli sünnet icman ahiret günü ne zaman olur bunun ilmini kimse Allah'tan başka bilemez. Ne bir yahun melek ne bir nebi ne bir resul bunun ilmini Allah'tan başka kimse bilemez. Çünkü beş tane gayb var gıybi meseleler var. Allah Subhanehu ve Teala bunu kendisine has olarak ne yapmıştır? Sahlamıştır. Bunu hiç kimseye bildirmez. Diğer gıybleri, cüz'i gıybleri istediği kullara ne yapabilir? Bildirebilir zamanını, mekanını istediği kadar. Mutlak gıybi Allah'tan başka kimse bilemez. Mutlak gıybin de Hadistteki geçtiği gibi ayette geçtiği gibi 5 tane meseledir. Ondan bütün gayblet tür. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? "Mefatihul gayb 5'tür. Onu Allah'tan başka kimse bilemez." Gaybın anahtarı beşir. <gülüyor> Onu Allah'tan başka kimse bilemez. "La ya'lemu ma fi ma fi gaden illallah." Yarın ne olacak? Allah'tan başka kimse bilemez. Ha cüz isini öğretebilir yarın böyle olacak mutlak olarak. Peygamberler Allah söyleyebilir. Ama yarın ne olacak Allah'tan başka kimse bilemez. Ve la ya'lemu ma taghizul erhamu illa Allah. çocuk olduğunda ananın karnında o çocuk iyi mi kötü mü mutlumu bir etbahtır. Onu kim bilir? Allah'tan başka kimse bilemez. وَلَا يَعْلَمُ مَتَيْئَةِ الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ Yağmur ne zaman yağar? Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Evet, televizyonda haberlerde ne diyorlar? <gülüyor> Metrologi. Metrologi ne diyor? Metrologi diyor ki yarın yağmurludur. Bu gayb değil. Ama yağmur bir ülkeye yağar mı yağmaz mı onu Allah bilir. Onun için bazı bazı seneler kıtlık oluyor. Kimse bunu meteoroloji bunu ilim kestiremez. Anladım? Ama ilim uzay var vesaire biliyorlar bulut bu tarafa geliyor. Bir gün önce, iki gün önce haber verebilir. Bu ilim haricidir. Ve la تدري نفس بأي أرض Bir insan da bilmez hangi yerde ölür. Burada olursun, evde ölürsün, çarşıda ölürsün, seferde olursun nere geçsen bilemezsin. Adam var cihada gidiyor, ben ölacağım, eyvallah diyor ama geri geliyor. Bilemezsin onu. Ölümün alanına geçsen Allah, Allah'tan başka kimse bilemez. En sonunda da وَلَا يَعْلَمُ مَتَهْتَقُومُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهِ Saat nedir? Kıyamet günü. Ne zaman kopar? Allah'tan başka kimse bilemez. Bu ilim sadece Allah'a hastır bu beş tane ilim. İçinde ne var bizim konumuzla ilgili? Nedir? El-musaa'a. Saa nedir? Ayette geçtiği gibi inna'llaha indehu ilmus-saa'. Saatin ilmi Allah indindedir, kendisini hastır. Bunu hiç kimse bilemez. Bu levh-i mahfuz'da yazılmıştır. Ama levh-i ol, Allah'tan başka kimse bakamaz, bilemez. Onu da zaten kalem yazmıştır. Kalem yazdığına göre kalem de konuşamaz. Demek ki Allah'tan başka levh-i mahfuz adı nedir? Levh-i mahfuz. Mahfuz nedir? Hıfz olunmuştur. Kimden? Bütün evrenle. Her çeşten hıfz olunmuş, Sadece Allah bak. Allah'ın ilmindedir. Evet Allah'tan başka saatin ilmini kimse bilemez. Saat nedir Arapçada? Saat bu değil saatimiz. Bir saat, iki saat. Saat o zaman yani. Niye bu saatin adını saat koymuşlar? Saat Arapça bir kelimedir. Niye saat diyoruz? Saat kaçtır diyoruz? Bir tane hediye alıyorsun, bu saat sana hediye olsun. Bu saat nedir? Yani Zamanı ölçen bir alettir zamanı ölçüyor. Bu bu zamanı ayırıyor. İşte bir saatte zaman kop bir zamanda kıyamet kopsa o zamana saat diyoruz. Bu saatte gel diyoruz. Uçluk saatinde gel. Akşam saatinde gel diyoruz. Değil ki saat 5'te gel altıda gel. Yani saat değil 60 dakikadır. Saat ama sonradan İlim ileri gitmiş, 24 saati boy e, cünü bölmüşler 24 saate. Her saati de 60 dakikaya, her dakikayı da 60 saniye vesaire. Ama saat Allah ilminde bir zamandır. Akşam saati, çindi saati, önle saati. Bunlar saattir. Önle saati ne zaman başlar? İşte önleden çindiye kadar. Kaç saat sürür? Bizim bu saatle 3 saat sürür diyelim. Bu zamanda. Kışın ne kadar süre, çi saat süre. Daha yazda üç buçuk dört saat süre ülkesine göre, zamanla göre, maddenle göre. İşte ona ne derler? Saat derler. Ne zaman kıyamet kopar onu Allah'tan başka kimse bilemez. Bir diğer ayette ilayhi yurdu ilmi saa. Saat ilmi Allah'adır. Hiç kimse bunu bilemez. Neden ehli şünnet diyorlar bu Allahu Teala'nın hususiyetindendir, özelliklerindendir. Rububiyet ve uluhiyet özelliklerindendir. Allah'ın ilmine has bir meseledir. Dedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Reybin anahtarı beştir, Allah'tan başka bu, kimse, bu beş şeyi kimse bilemez. Evet, işte ehli i Sünnet buna iman eder, hakkıyla buna inanıyorlar icma etmişler. Saatin ilmini Allah'tan başka kimse bilemez. El sünnetin inancı bu konuda budur. Onun için burada ne çıkıyor? Bazı insanlar, bazı hocalar, yen eği niyetle, yen yobazlar ne diyorlar? İşte kitap telif ediyorlar. Yen etmişler de eskiden eği niyetle ne demişler? İşte kıyamet filan senesinde kopar. Bilmem ne kopar. Bunlar hepsi nedir? Bular Allah kulusunu insanı çifre kadar götürendir. Ee inanırsan söylesen. Neden? Allah Teala Kur'an'da icma var ehli sünnet. Kıyamet ne zaman kopar? Kimse bunu bilmez. Bu tahminle olmaz ama bunu maalesef cifr ilmiyle çıkartıyorlar. O da bir nevi şeytanın ilmidir. Daccallıktır. Onu da bazı ehli sünnet alimleri, yani ehli sünnete mensup olan alimler buna inanmışlar. Aslında cifr ilmini de şeytan rafiziler vasıtasıyla ne yapmıştır? Ortaya artırmıştır. 13 ehli sünnet cıfr ilmine çifrediyor. Böyle bir şey yoktur, inanmıyor. Evet onun için saatin ilmini Allah'tan başka kimse bilemez. Delili de bir sürü delili var. Ayette geçtiği gibi Araf surası 187. ayette يَسْأَلُونَكَ anis sa'a اَيَّانَ مُرْسَاهَا Şorallar senden ey elçim ey Muhammed saati kıyamet saatin ne zaman kopacaktır ey yane murçaha ne zaman gönderilir emir verilir ona kul innema ilmuha inda rabbi la yucellيها liwaqtha illa hu onun vaktini zamanını Allah'tan başka kimse koyamaz, kimse de bilemez. İlla hu, hu Allah. Perantez arasında, illahu bu Arapçada bir zamirdir. Yani huva, zamirun yaudu ila el fa'il. Fa'ile gönderildi. Bu isim değil, onun için tasavvufçılar hu, hu, hu çağırıyorlar, bu Allah'ın ismidir. Halbuki, Kimseyi çağırmıyorlar. Hu kimdir? Kimse değil. O, o, o. O, o desek ne bir de alay edelim bize? Ne o? He? Olmaz. Hu Allah. Evet. Fekulet fissemavati vel arzi. O, saatin ilmi Allah'a hastır. Ama o da öyle bir zor ki yer göç onu ağır görer. yer göç ondan korkar saat ilminden çünkü dehşetli bir şeydir la <gülüyor> tatiikum illa bahtatan bahtane nedir? fuc'atan yani ani celir fuc'a yani ani fuc'a yufaciuka yani sürpriz yapar seni sürpriz nedir ani birden gelir Sene bir baskın yapar, sürpriz yapar. Hiç hayalinde olmayan bir saatte. Yani mübhemdir saati. Behte. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيّنْ عَنْهَا Sanki öyle ısrar ediyorlar senden soruyorlar ey Muhammed sanki sen biliyorsun gizliyorsun onlardan. Halbuki sen de Allah'ın kulusun. Bu ilim senden de hicab olunmuştur. قُلْ دِوَالَرَا اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهُ Tehkid için دِوالَرَا ilmi bunun Allah'ın indindedir. وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Zaten müşkület burada başlıyor. İnsanların birçoku ne yapar? Bunu bilmiyorlar. Cahildiler. İşte bu hocalar gibi cifir ilmiden kıyamet 2000'de kopar demişlerdi, Değil mi? Ondan önce bilmem kaçta demişler. 2000 attuzda, 2020'de vesaire gidiyor al önüne gidiyor. Ama hiçbir muteber alin 1400 senedir dememiş kıyamet müsaade kopar. Çünkü biliyorlar ilim Allah'ındadır diyen de zırh cahildir. Evet. Bir diğer ayetta يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِهِ اَيَّانَ Ne zaman celir? Ne zaman mers yani yerleşir? Nasıl bir kayığh minaya yerleşir. Yani ce, varış saati, ne zamandır saati, geliş saati kıyamatin? Fîmâ ente min zikraha ilâ rabbika muntehâha. Sen sadece bunu haber veriyorsun. Ama bu neredir? Muntehâsi neredir? Ha? Bunun kimin yanındadır sonuç ilmi? Allah Teala'nın bu da nazihat surasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Cibril hadisi biliyorsunuz uzun bir hadistir. Orada Cibril Resulullah'a soruyor İslam iman. Ondan sonra cevap verdikten sonra kıyameti soruyor. Diyor: mete saat uyarı Resulullah?" Ne zamandır saat? Diyor: "Mel mes'ulu anha Sen ne kadar biliyorsun? Sorulanan da o kadar bilir. Bu dinin meş'ülü, bu dini peygamberi de senin kadar biliyor. Bu mübihendir. Allah'adır. Sonra ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani umudunu kes bundan. de uğraşmak nedir? Abestir. Onun için kim uğraşsa Resulullah'ın emrine muhalefet ediyor. ebesle iştigal ediyor. Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاتِهَا ama ben sana haber veririm şartleri, imaretleri, alametleri. Allah'ın rahmeti gereğidir. Gizlemiş ama bize ne vermiş? Alametlerini vermiş. Sonra sayur, İza veladetil ematu rabbetha. Çöle kadın efendisini doğurur. Ve <gülüyor> iza tatawala ru'atu'l ibli el buhmi fi'l binyan çoban, çobanlara yani çölbedevilerine ilan ediyor. Ne zaman yüksek bineler yapsalar. Bugün de Arabada da öyledir. Kuvvet, Arap Emirliği, Suud'da hepsi yüksek binelerde oturuyor. Fî khemsin lâ yâlemuhâ lâ yâlemuhunne illallah. Bu beş şey Allah Teala'dan başka kimse bunu bilemez. Yani ilim saad. Sonra Resulullah Cibir Aleyhisselam'a neyi okuyor? Allah'a Bu ayeti okuyor. Muharim Müslim'de geçiyor bu ayeti. Evet. Şimdi Allah Subhanehu Teala demek ki bu saati bütün kullarından ne yapmış? Gizlemiştir. Kimse uğraşmasın. Bitti mi bizim için? Bitti. Ne zaman kıyamet kopacak Allah bilir. Hiç kimse bilemez. Resulullah Allah'ın en sevgili kuludur. Bu insanlığa gönderdi onu rahmet olarak. Kıyamet gününde de Allah Teala'nın meclisine en yakındır. Makamı Mahmud sahibidir. Havz sahibidir. Ona rağmen bilmedi bunu. Allah Teala öyle bir mukerrem kuldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına yedi semaya götürdü. Hiç kimseyi götürmemiş, ve götürmezdi. Canlı olarak götürdü onu Sidretil Muntaha'ya kadar. Ama yine saat elmini vermedi. Ona. Nasıl Hazret Musa'ya vermedi. Nestedi Hazret Musa dedi ben seni görüyorum. Beni göremezsin ey Musa. Bak dağa dağ yerinde dursa beni görersin. Dağa Rabbimiz biraz tecelli etti. Dağın oldu. Caalehu <gülüyor> dakka. Tek etti ona çevirdi. Ona. Onun için Kimse bu ilmi bilemez. Bundan umudumuzu kestik. Ama Allah'ın rahmeti gereği saat ilmini gizlemişken bize ne vermiş? Tabir caiz ise anu, am, avam dilinde, amyana mı diyorlar? He. Nedir? Bize pas vermiştir Bize ne vermiş? Rahmeti gereği bize ipuçları vermiştir. Ama zamanı değil, alametlerini vermiştir. Kıyamet ne zaman gelecektir? Ne zaman gelecektir işaretlerini vermiştir. Yani o işaretleri gördüğümüzde kıyamet yaklaştı. Ama ne zamandır onu bilemeyiz. Demek ki bu Allah'tan bir nedir? Alametleri bize bir rahmettir. O alametleri Allah sahale göndermiştir bize. Alametleri çoktur. Bu da büyük alametleri var, küçük alametler. Ama biz bunu biliyoruz. Bir alametinin iqtarabti's sa'atu ve şakka'l kamer ayette geçtiği gibi. Saat yakındır. Bunu biliyoruz. Bu en büyük alametittir. Kıyamet yakındır. Neden? Çünkü peygamberimizin adı nedir? Ahir zaman peygamberi. Iqtarabti's sa'atu bunu iyi biliyoruz. Kıyamet günü yakındır. Ayette geçtiği gibi. Venşakka'l kamer. Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Ay dediği yarılması neydi? Resulullah'ın mucizesiydi. Sonra ne diyor? Diğer ayette, Nehil Suresi'nde İktaraba lin-nasi hisabuhum, hesabuhum fi Diyor ki İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar ne ödür? Bir gaflette diler yüz çevirmişler. Neden? Kıyamet günü. Böyle biraz elimizi vücudumuza yüreğimize koyalım. Biz Müslümanlar şu anda burada oturan kardeşler. Ne yapmışız kıyamattan? Hakkıyla kıyamete hedeflenmiş miyiz? Hayır. Delil? Günah işliyoruz küçük, büyük. işliyoruz işliyoruz. Ama hedeflenen muiriz değil, yüz çevirmemiş. Gaflette değil. O zaman ne olur? Yerde yürürken der karınçayı açtmaz. Kıyameti hesap eden. İşte ihtarabet linnâsi hesabı. İhtarabet nedir? Yakınlaştı diyor. Bir diğer ayette bu E ee, diyor ki Allah subhan Teala ette emrullahi felstecil subhanhu ve Teala ammaüşlükun Allah'ın emri gelir acele etmeyin yakındır Bir diğer ayette Muhammed şurasında fel yandı yan tauna ille saatte ente ettiği hum bakten fakacca şraı fehum idace et humdikkra de ki: "Fahiye yalnızca beklerler, yalnızca saatin gelmesini beklerler." Stuller saat beklerler, saat gelsin olarak. Gelse de gelir, derler. Ani gelir. Ama onun fakat caat eşratuha. Saatin şartleri geldi. "İnnehum yerunuhu <gülüyor> ba'idan ve narahu qariiba." Onlar saatin şartleri, onlar saati geç görüyorlar kıyamet o ne zaman kopacak ha? biz de diyoruz kıyamet Allah kerimdir. ama biz onu yakın görüyoruz diyor. Allah Teala bunlar hepsi ayet bir diğer ayetinde hil şurasında ve ma'amru's saati illa kelmhil basri veya akrabu inallah ala kulli şeyin kadir saat emri çıkması kelemhil basar, gözünü kırpman cibidir. Yiyen de bundan daha yakındır. Bilemeyiz. Demek ki saat nedir? Yakındır. Allah'ın ayetleri nedir? Biz ahir zaman ümmeti olduğumuz için her anda kıyamati bekleyebiliriz. Zaten kıyamatta nedir arkadaşlar? Değil ki kıyamet, her insanın kıyamati kopar. Dünya kıyamatından önce. Ne zaman? Ne zaman sen ölüm geldi yakına senin kıyametin korktu. Onun için her çeş kendi tetik elinde kıyametini beklemesi lazım. Ama genel dünya kıyameti, evrenin kıyameti o Allah ilmindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün uya, uyumuştur. Bir hatırlarsınız Ummu Haram'ın evinde. Birden uykudan kalkar "Değir la ilahe illallah" Veyl n n Al Arabi min şerin kadıktarab Yazıklar olsun Arablara bir şer yakılaştı Şer nedir? Diyamata gittikçe şer olur dünya fitneler olur Fütüp al yeme min ridmi meajuj ve meajuja مثل هذا Diyor ki, Başın devam ediyor. Şer nedir? Diyor ki bütün yaçuc meacuc'ten bir delik açıldı bu kadar. Eliyle de tutuyor, işaret ediyor. Yacuc macuc hadiste geçtiği gibi, pazarlar seddi, akşama doğru bir delik açarlar, ondan sonra yorulurlar, gece bastırır, yarın geliriz. Yarın gelirler o bitenmiştir. Allah'ın emri. Kıyamata kadar böyle meşgul olurlar. Allah'ın emri geldiğinde açarlar o deliği de, çıkarlar dışarıya. Evet. Bu hadiste de ne diyor? Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delalettir. Ondan sonra diyor ki: "Bu'it bu Ana wassaa wassaa Ben gönderildim benle saat böyledir." diyor. Elini böyle yapıyor. Yani bitişiyiz. İşte bu da el sünnet nedir? El sünnet ve'l-cemaat inanıyor çünkü Kıyamet günü nedir? Yakındır. Biz buna inanıyoruz. Kıyamet günü yakındır. Her an gelebilir. Ama bunun nedir? Şartları var. Şartleri teker teker çıkacaktır. Büyük şartları var, küçük şartları var. Bunlara geleceğiz. Şimdi kıyamet günü Allah dedik ilmini gizlemiş ama rahbeti gereği o şartları bize bilindirilmiştir. Küçük şertleri Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gönderişiyle başlıyor. Ne zamana kadar? Dünyanın sonuna kadar. Büyük şertlerde küçük şartlardan iç içe girebilir ama büyük şartlar on tanıdır. O çıksa artık tövbe kapısı kapanır. Ne kadar sürer büyük şertler? bilemeyiz. Belki on sene sürer, belki bir sene sürer, belki yüzlerce sene sürer. Yine bilemeyiz. Bunları hepsine teker teker geleceğiz. Bu şartları açıklayacağız. Evet, şimdi biz dedik ki saatin ilmini Allah bilir. Kimse bilemez ama bunun yanında Allah Teala küçük şartlardan büyük şartlar vermiştir. Şimdi biz Küçük şartlara gelelim. Oradan başlayalım. Küçük şartler nelerdir? Küçük şertler arkadaşlar çoktur. Dedik Resulullah'ın bir esetiyle ikra'len beraber küçük şart başlamıştır. Garihira'dan. Ne zamana kadar sürecek? Dünyanın sonuna kadar. Çoktur. Hadiste çok gelmiştir. Biz bunları teker teker saysak çok olur. Ama biz en sahihini en başlı, belli meselelerini ne yaparız? Açıklayacağız. O da birkaç tane olur. Belki kırk, tane olur. Sayacağız inşallah. Allah izin verdiyse. Şimdi bu hadisler, küçük şartlar nedir? Büyük şartler nedir? Bular imanın şertlerindendir. Bulara inanmak nedir? Olmasa Olmazdır. Zaten dersimiz iman dersidir. Dersin de içinde nedir? İmanın rükünleridir, şartleridir. Küçük alametler. Ahiret gününe inanmak nedir? Şarttır, vaciptir. İnanmasan imanın ne olur? Batıl olur, kafir olur. Cehennemde ebedi kalırsın. O zaman biz küçük şartlara, büyük şartlara inanmamız nedir? Ahiret gününe imanın içindedir. Bura kadar anlaştık mı? Anlaştık. Ehl-i yani sünnet bu konuda icma etmiştir. Eydir bu şartları biz nereden biliriz? Akıl, mantıkla? Hayır. Bu şartlar kaynaktan gelir. Kaynağımız nedir İslamiyet'te? Kur'an, sünnettir. Bütün şartlar Kur'an'da var mı? Hayır. Neden? Kur'an ana cizkisiyle İslam'dır. Kur'an bize diyor ahiret güne inan. Kur'an bize diyor, ahiret günü yakınlaştı. İlmini kimse bilmez. Bazen diğer ahiret gününde bular olur, bular olur. Detayını, tefsirini nereye bırakmış? Sünnet. Sünnet nedir? Vahidir. Resulullah sünneti şeriattir. Şeriat kimin emridir? Allah'ın emridir. İyidir biz ne yapacağız? Biz kaynağımız içidir, üçüncüsü yoktur. Kim dese üçüncüsü var, zındıktır. İki kaynağı. Dinin kaynağı odur. Nedir o da? Kur'an Sünnet. Bütün menzeme buradan çıkar. Eydir Üçüncü kaynağımız da var. Kitap sünnete raya oturtmam için. Orayı nedir? Oray her çeşit hava hevesinden gelmesin desin ben Allah'ın kelamını böyle anlıyorum. O da nedir? İcmahtır. Ki akılcılar bunu reddediyorlar. Safsata diyorlar icmahtır atabildim mi? İcma için kurmuş Ashab-ı Ne demektir icma? Yani sahaba bu ayetten, bu ayetin anlamından, bu hadisten bunu anlıyoruz. Perket budur diyor. Biz de mükellefimiz sahabaya uymaya. Evet mükellefiz. Ayette geçtik icme. Diyor, olar gibi inanmasanız imanınız kabul olmaz. Bimithlime amentu. Ben niç elçide bakara şurasında hitap ediyor. Diyor bunlar "Bunlara imanınız kabul olmaz." <gülüyor> Ma ana alayhi ve ashabi hanistecestri. Ben ve ashabım oldu cerret. Demek ki biz mükellefiz, sahabeye uymamız lazım. Onların da icma nedir bizim için şart. Onlar da icma etmişler. İş bitmiştir. Eydir bu nedir? Demek ki kıyamet gününün alametleri, şartleri nereden alırız arkadaşlar? Kitap sünnette. İyidir, Kur'an'da olan çok azdır dedik birkaç tanesi var. Nereden alırız bunu? Sünnetten alırız. Sünnet nedir? Sünnetin sahih senetle geldi, alırız mı? kadar bir işgal var mı yok mu? Ama şeytan bunu böyle bırakır mı? Bırakmaz. Şeytan çomağını burada sokar ashab-ı öyle bir sorun yok bir tane sahaba gelseydir o bir sahabaya deseydir Resulullah öyle dedir tamam derdiler kabul ederdiler ama şeytan geldi dedi yok olmaz en azından bu 40 tane sahaba gelsin sen edilsin Resulullah böyle dedi inanırsın bunun adı nedir? mütevatir o bilsin adı nedir? ahad. Ahad nedir? Bir sahabe. Mitevatir nedir? Yani kırk tane bildiğinde yani Medine halkı hepsi biliyor bu meseleyi. Şeytan geldi ne dedi? Adamlarına. Zeminlerin yapmış çocukluktan oların. Ondan sonra hedefi işletmek için saatini bekliyor. Tak işletir oların. Ne diyor? Diyor ki itikat ahat hadisten alınmaz. Neden alınır? Mitevatirden alınır. Neden ya şeytan? Tabi şeytan demiyorsun. Sen ne diyorsun? Kendi aklındır. Akla hitap ediyorsun. Neden? Şeytan cevap veriyor sana. Şeytan, bakın şeytanı bir günde Avrupalılar, Amerikalılar temsil ediyor. Bak Amerikalıların şahsiyetleri yoktur. Başkanları ayakkabı attılar ona. Irak'ta güldü. Belki bir Müslüman ayakkabı kaldırsan ondan hincini alamaz o anda kendini belki öldürür daha evlendir onun için. Haysiyet var. Bunlarda haysiyet yoktu. Şeytanda da haysiyet yoktur. Emel iken ben işimi göreyim sen sabaha kadar gazetanda ülkende beni çifre. Önemli değil. Şeytan da öyledir. Bunlar şeytanın telebeleridir. Şeytanda haysiyet yoktur. Çifret, sök, lanet et onu. O işini gören. Şeytan dedi olara işte bunu mütevatır olarak alacaksınız. yeniden neden? Dedi bu akide meselesidir, bu inançtır. Bu her mesele değil, sağlam olmalısın. Ooo sağlam olmalısın. Bunlar ne dediler? Biz itikatta had ahad hadisleri kabul etmiyoruz. Yani Abu Hurayra radıyallahu anhü gelmişse, Abdullah ibni Mesuhud, Abdullah ibni Abbas bir hadis demişse, bunu biz almıyoruz diyor. İtikatta almıyoruz ama fıkıhta alırız. İtikatta mene mütevatir hadis getireceğiz Buna kadar güzel mi? Güzel. Allah razı olsun diyoruz. Neden? Çünkü işçilerin saklama alıyorlar. Bizim gibi değiller. Biz bir hadis oldu hemen sarılırız, amel ediyoruz. Ya hadis zaifiyse, ya hadis uydurduysa. Bize böyle diyorlar. Ama bizim de, alimlerimiz ne diyor? Hadis sahih olsa, seneti sahihtir, metni sahihtir, Buna çor çoruna biz sarılırız. Çünkü bu hadis sırat müstaklimdir, cennetin yoludur. Şeytan olara ne demiş? Hayır. Siz bunlara bakmayın. Bunlar lavabali devranıyorlar. Siz iş saklamalın. Ya sahih olmasa? Ha? O zaman mütevatire bakın. Ki mütevatir diye bakalım. Şeytana diyorlar akıl. Ya efendileri ya hocaları. diyor Çünkü mütevatir yalan kabul etmez. O zaman siz işinizi saklama alırsınız. Cennete getirmek istemiyorsunuz. istiyoruz, O zaman eki şey, kesin cennete getirmek için işinizi saklama. Böyle aldatıyor bunlar. Bunlar da zannediyorlar doğru yolu Eydir Biz de diyoruz olara cedelen. Eyvallah. Size katılıyoruz. Celiyoruz. Kaç tane mütevatir hadis var? İtikadımızı mütevatirini alacağız. Fıkıh muşkül değil, Oradan hem fikir, hadis sahih oldu. Bilir, amel ederiz. Böyle namaz kılınır, böyle olur. Eyvallah. Celiyoruz geliyoruz itikada kaç tane mitavatır var alıyoruz? Alimler bakıyor, zıktif etmişler kriterlerinde mitavatırı. Bir tanesi diyor üç yüz tane var mitavatır hadis. Bir tanesi diyor hayır on tane mitavatır hadis. Eğidir. Biz ortasına alalım 100 tane mütevatir hadis var diyelim. E bakıyorsun bu mütevatir hadislerde itikadımız bir sürü itikat var. Bu din gayb dinidir. Bir sürü itikat var. Bakıyorsun bunlar hiçbirisi nedir? Yoktur burada. Bu itikatlar yoktur. Eydir diyorsunuz bir itikat meseleleri hepsi ahet hadiste gelmiştir. Mütevatir hadiste gelmemiştir. Biz itikadımızı mütevatirde bulamasak eyvallah Kur'an'da bulduk aldık. Kur'an'da bulamadık, mütevatirden aldık, eyvallah. Ya mütevatirde bulamasak? Diyorlar o zaman akıl mantıktan ölçün. Allahu Ekber. Sahih hadis. iptal edelim. Nedir? Tek sahabeden gelmiş. Ya o sahaba belki yalan demiş. Yan unutmuş. Allah bu dinini kurumuştur. Pakette diyor. Bu şeriat paketi tamamdır. Bugün din tamamlanmıştır. O dinde size razı olunmuştur. Onun için arkadaşlar bu mütevatir ahad meselesi nedir? Şeytanın bir numara oyunudur. Böyle bir şey yoktur. Delil de nedir? Delil bunu çalamcılar çıkartmış. Şeytanın dedik ister direk ister detaylı olarak telebeleri. Ama şey meselesini, mütevatir meselesini dedik şeytan çıkartmış... Neden dolayı? insanları yoldan saptırsın. Ama biz geliyoruz, bakıyoruz ashab-ı kiram, tabi'inel İzam etiba'u tabi'in, e'lam, dört imam böyle bir şey akıllarından bile geçmemiştir. İyidir biz size mi uyalım yoksa bu böyle azim insanlara uyalım? İyidir bu dört imam ümmet icma etmiş imamet üzerine. he İcma etmiş imameti üzerine. İcma nedir? Yani Allah bunu kabul etmiştir. Lavhi mahfuzda yazmıştır. İyidir bu dört imam böyle demirse sen niye böyle diyorsun? Sen dört imamdan daha iyi biliyorsun. Evet. Ben daha saklama alırmışım. Kusura bakma. Biz seni dinlemiyoruz. Biz dört imamın peşinde gideriz. işimizi saklama alacağız. Mütevatir hadis zaten azdır. Ne hadisi çoktur? Ahat hadis çoktur. Ahat hadisten caiz amel etmek itikatte evet. Bunu niye çoğladım ben? Çünkü e, bütün hadisler yüzde dokuzanı yüzde dokuzanı kıyamet günün şartları küçük olsun büyük olsun. Yüzde dokuzanı ahat hadisle gelmiştir. Ahad nedir? Bir sahabeden rivayet olmuştur. Saklam. ki sahabeden, yen üç sahabeden. Bunlar diyorlar hayır. Mitevatirin de farkı var. Bazı on sahabe olsun, bazı yürü on üç olsun, gidiyor. Yani on üç rivayet etmesi lazım. Atabildim. İşte bu nedir? Bu bir nevi şeytanın işidir. İyidir bakıyorsun bu kelamciler Birçok itikada inanmıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Hadisleri tevil ediyorlar. Yani diyorlar bu ahattir. itikad olunmaz bunda. Ama hakikat nedir? Dört imamın yoludur. Biz dört imamın yolundan gideceğiz. Bunun üzerine de ümmet icma etmiştir. Nasıl olur icma sahabe, tabi'in dönemi evliyaullah Allah Rabbani bir dönem icma etmiş, sen sonradan geliyorsun, benim aklım buna yetmez diyorsun. Akıl var, mantık var. Akıl mantıkla dava yapsak biz, he? biz yandık. Yandık. Çünkü iblis imamımız olur. Ama bu din teslimiyettir. Akıl mantık ne zaman yürür? Allah'ın emirlerini kabul edip uygulamakta yürür. Yok Allah'ın emrini önüne çıkıp tartışacaktı. İşte iblis tartıştı, sonucun olduğu bellidir. Ebedi olarak rahmetten kalır. Ama biz ne yapacağız? Akıl mantığı yerinde kullansak zaten mana tekliftir akıl. Akıl olmasa sen mükelleflik kakar üzerinden senin. Hayvana mükelleflik yoktur. Neden? Çünkü akıl yoktur. Delli kalem yazı, yazmıyor üzerine. Çocuk Buluk çağına yer kalem yazmıyor üzerine. Uykuda yatmışsan, elini attın bir taneyi öldürdün, kalem senin üzerine yazmaz. Neden? Çünkü sen mükellef değilsin, aklın yoktur. İraden yoktur. Akıl burada çalışır. Onun haricinde çalışmaz. El sünnet icma etmiştir. Ahat hadisler nedir? Amel edilir. İşte şerh Kıyamet şertleri içiye ayrılır. Küçük ve beyyük. Bunlar da ahat hadislerle gelmiştir. Onun için bugün de televizyonlarda yani ağzı olan, camat olan, derneği olan, grubu olan, profesör olan çıkıyorlar, kıyamet şertlerini inkar ediyorlar. Halbuki ümmet icma etmiş bunun üzerine, Bunlar inkar ediyorlar. Yani hadis Bukhari Müslüm kütübü denir, olsun diyorlar. Zaten bizim evimizi yıkan Bukhari'dir diyorlar. Haşa ve kefa. Yani bunlar bir nevi şeytanın zahir adamlarıdır. Çünkü Kur'an sünneti sünneti iptal ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık hadiste diyor Abu Daud'ta ve diğer sünnete. Diyor ki bir gün gelir ki kardı toh yaslanmış şen bir yatmış ne der? Kur'an'dakiler bize yeter. Allah diyor ben Kur'an ve kur kadarı sünnet de verildi. Bu da de ahattır. Demek ki iş, oyun bellidir. Şeytan hadis, resmen hadis sahihiyse inanma şeytan senin için bu planı kurmuştur. Bak işte bu şeytanın tuzaklarıdır. La tettebi'u hutuvâtaş şeytan. Allah Teala diyor adımlarına uymayın. Resulullah da planını hepsini açmış bizim için. Ama yine insan aynen Delikten ısırılıyor, aynen çukura düşüyor. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> لَا يُلْدَهُ الْمُؤْمِنُوا مِنَ الْجُعْضِ مَرَّتَيْنِ Bir Müslüman bir delikten çi sefer ısırılmaz. O değilsen sen. Her çeşit sefer ısırılsa ne olur? Aptallık olur. Hayır. Bu ne demektir? Tarihte bir tane ısırılsa sen ısırılmayacaksın. Bunu demektir anlam. Böyle büyük meselelerde tarihte ümmetler ateşte hazırlanmışlar. Cayır cayır yanacaklar. Ne yapmışlar? Hataya düşmüşler. Şeytanın oyununa gelmişler. İster ebedi, ister geçici cehenneme sokulmuşlar. Biz ne yapacağız? İbret alacağız. Oların ısırdı, hangi delikten ısırılmışlar o deliğe barmak durtmarız. Burnumuzu oraya sokmarız. O şeytanın planidir, oyunudur. Evet. Şimdi ee, ne kadar kaldı dostlar? Işte? Şimdi arkadaşlar küçük şartlara başlayalım. Küçük şertler dedik çoktur. Biz Bismillah başlıyoruz küçük şartlar. Ama küçük şartlar hazırlıklı olun çok sürecektir. Çok sürecektir. Ona göre gideceğiz. Şimdi küçük şartler nedir? Alametlerdir, işaretlerdir. Onlar çıktıkça kıyamet günü yani belli ediyor, yakınlaşıyor. Ama bunlar nedir? Uzun bir zamana yayılır. 1400 seneye yayılmış, Allah bilir ne kadar da yayılır. Uzun bir zamana yayılır. Ama muhakkak nedir? Çıkacaktır. Bu şartlar kıyama, e, hadislerde geldiği gibi ahad hadisler ne kadar sahihtir ortaya çıkıyor. Hepsi ortaya çıkmıştır. Çok az küçük şart var çıkmamıştır. Bu nedir? Yani Resulullah'ın dediği sadıkul emindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük şartlar Çoktur. Biz sadece sahih senetle gelen zayıfları bir yanı Ümmet sihhati üzerine icma etmişler. Ona başlayacağız. Birincisi Bismillah. Birincisi nedir? Bi'tetun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve khatmin nübuvveti ve bihi ve mevtuhu ve mevtihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın bi'seti Risalesi tamamlanması ölümü küçük şartların neydir? Başlangıcıdır. Yani ne zaman Cibril aleyhisselam geldi ey Muhammed ikra dedi küçük alamet başladı. Ahir zaman alamet. Çünkü ben ahir zaman peygamberiyim. Ama bu ahir zaman 1400 sene sürdü 1500 sürer 1430 sürer. 2000 daha sürer, 3000 daha sürer bilemeyiz ama kısadır. Allah indinde kısadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bi'seti ikra ile beraber anlamı gelir. alamet geldi. Bir de hatm-i En son peygamberdir. En son nebidir, varasuldur. Ve peygamberdir, veliddir. Ondan sonra var bir peygamber elçi yoktur. Demek ki bir zaman peygamber. Bir de neyi? Ölümü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ölümü en büyük alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Anlamı gelir kıyamet yaklaştı. Bu da ne diyor? Ayetlerde geçtiğimiz gibi biraz önce dedik. Sa Saat yaklaştı. Kim dedi bunu bize? Ayet dedi. Ayeti kim okudu Resulullah okudu. Ve şakkal ay te ay ayrıldı mucizesidir. O da Mekkeliler gördü onu. Diğer ayette ihtirabetin ihtirabelin nas hesab. O bir ayette dedir cifen yandruluna ille saat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi diğer ayet hadiste? Benle saat öyle gönderir. Bitişik. Ben ahir zaman peygamberiyim. Bir de bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? E iddu sitem beyni Altı şey kıyamet kopmadan önce sayın mılar dedi. Altı şey olacaktır muhakkak. Birincisi ölümüm. Kincisi beytil mehdisi açmak. Üçüncüsü büyük ölüm gelmek. dördüncüsü Mal çok olmak beşincisi Arabların içine fitne girecektir ve ondan sonra e, be altıncısı e, Müslümanlar da Hristiyanlar bir anlaşma yapacaklar. O da kıyamet alametleri. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu alametleri böyle yaydı. Ama bizde burada nedir? Onlara geleceğiz. Hepsini açıklayacağız. Altı taneyi de. Şimdi birincisini açıklayalım. O da nedir? Mauti. Bu hadiste Bukhari'de geçiyor. Eiddu Eid Sitten beyne yedeyi Say altı meseleyi. Altı mesele kıyamet kopmadan önce. Birincisi Mauti. Benim ölümüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Allah'ın emrini bitirdi bu dünyada. Anlamı geldi ne oldu? Kıyamet koptu. Ayette geçtiği gibi. Ayette ne diyor? وَمَا كَانَ يُعَذِّبُهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ Allah Teala sen içlerindeysen azap vermez olarak Sonra ne diyor? وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ İstiğfar etseler de onun üç sahabeler ağladı dediler biri gitti. Resulullah bizde olsa bize azap inmez. Ama bundan sonra ne kaldı? Azab inebilir bize. Ama bir ayağı kaldı. O da nedir? İstiğfar ettikçe biz azaptan kurtarız. Dünya azabı. Onun için kadar önemlidir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü en büyük musibettir. Ümmete en büyük musibettir. Öyle bir ölüm oldu ki kimse inanmadı zaten. Hatta Allah Subhanahu Taala İhid'de zennettiler. Hatırlarsınız Resulullah vefat etti. Ayet indi dedi. Muhammed nedir? Bir de nedir? Elçidir. Sizin gibidir. O da ölür. Ama siz ne yaparsınız? O ölse dağılır mısınız? Allah Teala sitem etti Çünkü bir kısmı Resulullah öldü sanki elleri savdu bir kısmı ile çekildiler. Sen Resulullahçı savaş yapmıyorsun. Sen Allah'ın din içi yapıyorsun. Onun için Resulullah'ın ölümü en büyük musibetidir. Enes İbni Malik diyor ki Ansari'dir Enes İbni Malik. 10 yaşında Resulullah'ın hizmetine girdi 10 sene. Diyor ki Resulullah Medine'ye cirdiği gün son ki Medine bir nürdür, bir ışıktır yandı. Nür sardı Medine'yi. Nasıl bir odada oturmuşuz? Göz gözü zor görüyor. Birden bütün lambaları yaksan onun için bizim eski dedelerde bir şey vardır. Lamba yandığında yani elektrik gitseydir yani eskiden lambalar yakılsaydı birden ne der der Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yani Resulullah'ın nürü. Nasıl bu dünyayı? Manevi nürü. Resulullah kendisiyle nürüydür. Manevi nuru vardır Resulullah'ın. Girdiği yere aydınlantırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh diyor Resulullah Medine'ye girerken sanki bir lambalar yandı, bilacık torlar yandı. Medine ne oldu? Işık oldu. Ne kadar? 13 sene sürdü. Resulullah'ın ölüm günü sanki bir dene Medine karanlık zulüm bata battı. Nasıl biz burada oturmuşuz? Bak kameralar, bilacık torlar yanıyor. Işıktır ha. Birden elektrik geçse cerayin geçse ne olur? Göz gözü görmez zift karınlığı olur. Enes işte onu anlatıyor. Resulullah'ın musibeti öyleydi. Ashab-ı sersemleştiler. Bir kısmı oturdu lütkı gözleri durdu. Bir kısmı abuk şabuk konuştu. Hazret Ömer gibi dev adam. Dev adam, dev. Kelimenin anlamıyla he? ne dedi? Vallahi kim dese Resulullah öldü başını vurur. Resulullah Hazreti Musa gibi gitti Rabbi Rabb ile görüşmeye bir de gelecekti. Ama Sıddık Allah bu gün için hazırlamış olursa Sıddıq'ul Ekberdir. Sıddık tasdik ederdi. Ölüpteçi meseleye göre aklı selim davrandı. Geldi çiftte minbere. Ey ashabı cender. Siz Muhammed'e ibadet ediyorsanız Muhammed öldü. Ama Allah'a ibadet ediyorsanız Allah nedir? Haydir, kayyumdur. O ölmez. Hemen sanki jetonlara düştü bütün ashab-ı kiramın. Gözleri açıldı. Ya biz ne yapıyoruz dedi. İşte bu musibettir Resulullah'ın ölümü. Hazreti Fatıma kızı yani imanda nedir Hazreti Fatıma? Züruvettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi yanına ağlıyor. Resulullah kulağına fısıldadı. Ağlamaya başladı daha fazla. Ondan sonra bir de çağırdı. Bir de kulağına fısıldadı. Hazret Fatmi gülümsedi. Resulullah vefat ettikten sonra ne dedi sana Ayşe sordu. Dedi ilk ölmene dedi işte benim bitti ben dünyadan ayrılıyorum. Ağlamaya başladım. Sonra dedi Çinci'de dedi bana ilk benimden neslimden ciğerimden sen bana ilhat ediyorsun. O zaman güldüm. Hakikaten de Resulullah'tan sonra ilk kim geldi? Resulullah'ın peşinden vefat etti. Resulullah'ın ciğerinden kanından. Hazret Fatıma 6 ay sonra. O Fatıma imanda zirvettedir. Hazret Ali'nin hanımıdır. İmanda zirvettedir. Resulullah'ın soyunu taşıyandır. Böyle bir imandır. Ehli cennetin dört kadından birisidir. Nişa Nisa, nisa alemindir. âlemindir. Hazret Fatıma. Ashâbü Ciran, ashâbü Ciram Resûlullah'ı gömdükten sonra o mübarek şerif cesedini gömdükten sonra Hazret Fatıma geldi dedi nasıl içinize vardı Resûlullah'ın üzerine toprak attınız? Nasıl içinizden geldi? Resûlullah'ın üzerine toprak atıyorsunuz. Halbuki bu hayatın sünnetidir. Eşref-ül halk da olsa ölümü dertacaktır. Sünne-kevniyedir. Bak Hazreti ise ne zamandan beri iki bin yüz senedir Allah-u Teala onu çekmiş ikinci semadedir. Ahir zamanda inecektir. Ha? Peygamberdir. Allah'ın sevgili kuldur. Yine inecektir. Bu dünyada yaşayacaktır. Yine ölüp yine gömecekler onu. Hazreti Adem'i de gömdüler. Allah eliyle yaratmıştı, Ruhundan üflemişti. Onu. Bu dünya öyledi. İşte Resulullah'ın ölümü kıyametin başlangıcı alametlerinden. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili üç tane alamet bir alamette toplanıyor. Nübuvvet gelmesi nübuvvetten din tamamlanması Ondan sonra ölümü. Ölümü en büyük musibetlerdendir ümmetin üzerinde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Birinci girentimiz mi diyelim? Gitti. Resulullah ne kadar bizim içimizde katsaydı biz azaba olamazdık. Cüvencedir. Cüvencedir bak fitneler ne zaman başladı Resulullah'ın ölümünden sonra evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümü anlamı gelir kıyamet yaklaştı bu birinci alamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'seti din tamamlandı onun son, son dindir İslam dini ondan sonra bir din gelmez Ondan sonra bir peygamber gelmez, ölümü de anlamı gelir, kıyamet yaklaşıyor. Bu birinci alamet. Çinci alametini inşallah önümüzdeki ders başlarız. Ondan sonra da böyle alametler yavaş yavaş onlara da gideriz inşallah. Allah hepimizi bu alametleri idrak edip anlamını anlayalım. Bu alametlere, alametleri alametleri anlamak nedir? Bir vesiledir. Bilci, bilci kaynağı değil. Tarih okumuyoruz biz burada. Biz itihad meselesidir. Bunları anlayalım. Bunlar bize bir alamettir. Neden hazırlanmak için. Allah bize o fıkhı nasip etsin. Alametleri anlayıp, anlayıp anlayalım. O gün tüm hazırlıklı olalım. Allah bize okullarını nasip etsin. Rabbi <gülüyor> rabbil alamin.